Önsöz. Galgucci yıllar önce Macaristan'dan gelip Hollanda'ya yerleşmişti. Onunla tanıştığım gün de Hollanda'ya geldiği ilk gün gibi yapayalnızdı. Hemşire olan eşim Nursel ve arkadaşları yardımcı olmasalar, yemek götürmeselerdi... ...belki de yaşamının son günlerinde hiç sıcak yemek yemeyecekti. Bu yapıtta Galgucci'nin umut dolu yalnızlıklarında sezinip... ...onun üç yaşamı ve ölümünü okuyacaksınız. Belki de okuduğunuz bu yapıt, bir başka ülkede, bir başka yazarın, bir başka ülke insanını yazdığı ilk yapıt olacak. Murat Tuncel Ateşe odun atıyorlar da, yine yanmıyor. Sonsuza dek süren bir aşk olmuyor. Yak bebeğim dalgalanan ateşi, bırak da ısıtayım zayıf ellerimi. Ötüyor guguk kuşları, belki de güneş doğuyor. Tanrı seninle gülüm. Kendinle kalıyorsun. Aşk, aşk, lanetli keder. Niçin çiçek açmadın bütün ağaçların yapraklarında? Macar halk türküsü. İki yüreğim yok benim bu acılara dayanacak. Kızıl derili önderi Matavata. Annem ...sahnesiz bir tiyatroda dolaşan oyuncular gibiydi. Yürürken hiç konuşmuyordu. Ama her dönüşünde... ...kışta, yoksullukta çok yaklaştı diye söylüyordu. İlk zamanlarda benim için eğlenceli olan bu oyundan sıkılınca... ...dışarı çıktım. Güneşin parlak ışıkları gözlerimi kamaştırdı. Göz kapaklarım kırpışırken... ...bakışlarım evimizin yanından geçen yola takılıp... ...ormana kadar uzandı. Orman... Yavaş yavaş küçük tepeyi tırmanıyor, Almanların çiftliğini geçtikten sonra da dağlarla el ele tutuşuyordu. Dağların yamaçlarında rengarenk görünen ağaçlar, dorukları koyu yeşile boyuyorlardı. Yola çıktım, ormana doğru birkaç adım yürüdükten sonra geri döndüm. Sırtımı bahçe duvarına verip oturdum. Oturur oturmaz toprağın serinliği tenimden içeri aktı. Elimle düzlediğim toprağın üzerine sivri bir taşla şekiller çizmeye başladım. Küçük küçük elma ağaçlarının dallarına asılı kocaman elmalardan sonra bir kuş, bir asker, bir de at çizdim. Kuşla bir türlü askerliği bitmeyen babama mektup gönderecektim. Babam da ata binip gelecekti. Yazmayı bilmiyordum ama babalar çocuklarının yazdığı her şeyi okuyabilirlerdi. Sivri taşımı sıkıca kavramış mektubuma başlayacaktım ki, ''Annem, Ferenc diye bağırdı. Onu duydum ama hiç ses çıkarmadım. Çünkü annemin sesinden değil, kirpiklerinden korkuyordum. Uzun ve sivri mızraklara benziyorlardı. Onlara bakınca yerlerinden çıkıp bir yerime batacaklarmış düşüncesine kapılıyordum. Bir de Stefan'ın beni öldüreceğini düşünüyordum. Benim yanıt vermem gecikince, Annem yine bağırdı ''Ferenç!'' diye. Bu kez sesi pencere tarafından geliyordu. Dönüp baktım ama onu göremedim. Yeniden toprağa baktım. Mektubumu yazıp yazmama arasında bocalarken annem elinde bir sepet yanıma geldi. ''Ferenç!'' dedi üçüncü kez. Yüzüne bakmadan ''Annem!'' dedim. Annem yumuşak ama buyurgan bir sesle ''Ferenç!'' ''Ben köye gidiyorum. Almanların çiftliğine gitmek yok. Şimdi neredeyse kardeşlerin gelir. Onlara çabuk döneceğimi söylersin.'' dedi. Sesindeki yumuşaklığı, bir türlü kirpiklerine taşıyamadığım annem, daha başka bir şey söylemeden köye doğru yürüdü. Babama mektup yazmaktan vazgeçtim. Nasıl olsa askerliği bizden çok sevdiği için gelmeyecekti. Önce askeri, sonra atı, daha sonra da kuşu sildim. Elma ağaçlarımın üstüne de bir çizgi çekip ayağa kalktım. Bahçemizin bir köşesinde akan çeşmemizden su içtikten sonra annemin arkasından baktım. Annem köyün evleri arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Köyün evleri ise nehirle tepe arasında sıkışmış gibi duruyorlardı. Bahçedeki ağaçların rengarenk yapraklarının parlamasından ve annemin yürümesinden başka da bir canlılık göze çarpmıyordu. Avare avare evimizin çevresinde birkaç kez dolaştım. Bahçe kapısını sıkıca kapadım. İçimdeki sevinçle Almanların çiftliğine doğru koşmaya başladım. Küçük adımlarım beni uçuruyorlardı. Şoseden patikaya saptım. Oradan daha çabuk gidiliyordu Almanların çiftliğine. Ağaçlar arasında daha iki üç yüz adım atmamıştım ki bir hışırtı duydum. Korktum. Geri dönüp şoseye doğru koşarken anne diye bağırdım. Şoseye varınca durup arkama baktım. Gelen giden kimse yoktu. Eğildim, ağaçların arasından baktım. Yine bir şey göremedim. Gökyüzüne bakınca yükselen irice kuşu gördüm. Yolun kenarında oturup gülmeye başladım. Gülmem birden ağlamaya dönüştü. Korktuğum için ağlıyordum. Çünkü Stefan benim bir kuştan korktuğumu görseydi hem alay ederdi... Hem de gördüğü her yerde gülerdi... ...anlamlı anlamlı. Ağlamam durunca... ...biraz da korkmadığımı göstermek için... ...daldım patikaya. Eskisinden daha hızlı koşuyordum... ...yokuş yukarı. İlk düzüğe varıncaya kadar... ...hiç soluk almadan koştum. Nefesim kesildi. Bir meşenin iri gövdesine yaslandım. Ağaçlar arasında dolaşan serin rüzgar... ...çocuk vücudundaki terleri yaladı. Terler soğudukça kovmaya... Küçültmeye çalıştığım korkum büyüyerek yüreğime yerleşti. Korkum büyüyünce de küçüklü büyüklü bütün ağaçlar insan olup bana bağırmaya başladılar. Korkumdan geri dönmeyi göze alamadım. Kulaklarımı tutarak yeniden yokuş yukarı koştum. Çünkü Almanların çiftliği bizim evden daha yakındı. Bir yandan koşuyor, bir yandan da bağırıp yardım istiyordum. Ama küçük, büyük, bütün ağaçlarda bağırarak arkamdan koştukları için... ...sesimi kimse duymuyordu. İkinci düzlüğe varmama birkaç adım kalmıştı. Fakat bir türlü o birkaç adımlık yolu bitiremiyordum. Sanki ben adım attıkça birileri beni geri doğru çekiyor... ...ve o kısacık yol da uzadıkça uzuyordu. Yol uzadıkça da ben bütün umutlarımı yitiriyordum. Yine umutsuzluğun o karanlık boşluğuna doğru yuvarlandığım bir an... Ayağım bir şeye takıldı. Tökezlenip patika yola boylu boyunca düştüm. Ama korkumun verdiği çeviklikle... ...hemen emeklemeye başladım. Kısa sürede yokuşu bitirip... ...öncekinden daha küçük olan ikinci düzlüğe çıktım. Düzlükte ağaçlar giderek seyreldi. Küçük çalılıkların arasında... ...bir süre daha emekledikten sonra... ...tam kendimi toparlayıp ayağa kalkacağım sıra... ...önümdeki çalıların arasından... Kafasını çıkarmış, çatallı diliyle gökyüzünü yalayan yılanı gördüm. Yüreğim göğsümden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Sırtımdan aşağı soğuk bir ter akarken, bacaklarım ve kollarım titredi. Gücümü ve cesaretimi yitirerek, boylu boyunca patika yola uzandım. Buğulu gözlerle yılana bakarken, kulaklarım uğulduyordu. Önce yılanın çatallı dili karıştı gözyaşlarıma. Sonra uğuldayan kulaklarıma, Ağaçların sesleri doldu. Bütün ağaçlar yılana doğru eğilmiş bağırıyorlardı. Ey yılan! Ne duruyorsun? Sarılsana boynuna! Bir tehlike anında karşı kıyıya kolayca geçebilmemiz için annem bizi nehrin yakınında bir yere sakladı. Yanımızdan ayrılmadan önce de Anton'a, zorunlu kalırsanız nehir önce Margaret ve küçük kardeşlerin geçsin, sonra da sen. Nehri geçerken battaniyeyi ıslatma, geç kurur diye sıkı sıkı tembihledikten sonra, hepimize bakarak karşı taraftaki ormanın içinde sizi kolayca bulabilmem için geçtiğiniz yerlerde kuru yaprakları ters çevirin. Yiyecekleriniz biterse ormanda bir şeyler bulmaya çalışın. En önemlisi de birbirinizden ''Ayrılmayın. Eğer eve gelmek isterseniz güneş battıktan sonra bahçeye bakın. Eğer bahçede ateş yakmışsam eve gelin. Yoksa sakın eve gelmeyin.'' dedi ve yürüyüp gitti. Nehirden esen rüzgar, yırtık giysilerimden girmiş, dişsiz ve kör bir yılan gibi ağır ağır vücudumda dolaşıyordu. Üşüdüm. Oturduğum yerden sürünerek Margaret'e yaklaştım. ''Anton ve Stefan da bize yaklaştılar. Dört kardeş sırt sırta verip bir süre ormanı dinledik. Birbirimizin sıcağıyla tam ısınmıştık ki birden nehir tarafından garip bir uğultu gelmeye başladı. Korkuyla Anton'a baktım. Anton'un yüzü de sararmıştı. Benim soru yüklü bakışlarıma yanıt olsun diye de ''Gal, ne olduğunu ben de bilmiyorum.'' dedi. Korktuğumu anlayan Margaret bana sarıldı. Stefan ona bakarak fısıldarcasına ''Hep senin yüzünden'' dedi. Anton çeneni kapa dercesine sert sert ona baktı. Stefan yanıt vermedi ve bakışlarını kaçırırcasına başını nehirden yana çevirdi. Ben bu sessiz söyleşiden grubumuzdaki görev paylaşımının şemasını beynimin içine çizdim. Bu şemaya göre Anton annemin de verdiği yetkiyle grubun hem koruyucusu hem de lideriydi. Margaret ikinci sıradaydı. Ben ikisinin korumasındaydım. Stefansa hem üçüncü sıradaydı hem de Anton ve Margaret'e boyun eğmek zorundaydı. O annemden başka ne kimseyi sever ne de kimseye boyun eğerdi. Ama şimdi zorunlu olarak kardeşlerime boyun eğecekti. Sanırım bu da onun için biraz zor olacaktı. Nehir tarafından gelen uğultu giderek atmaya başladı. ...şimdiye kadar hiç böyle bir ses duymamıştım. Bir borunun ucundan çıkan... ...uğultuya benziyordu. Tanımadığımız bu sesi dinlerken... ...hepimizin tüyleri... ...diken diken olmuştu. Biz tanımadığımız bu sesin... ...ne olduğunu düşünüp... ...şaşkın şaşkın birbirimize bakarken... ...birdenbire Stefan... ...ses nehir tarafından geliyor... ...nehir buraya çok yakın... ...Anton bir bakıp geleyim mi... ...kimseye görünmem dedi. Anton yanıt vermeden... Bizi gölgeleyen ağaçlara baktı bir süre Sonra da annemin kirpiklerine benzeyen kirpikleri Evet anlamında kıpırdadı Bu işareti sabırsızlıkla bekleyen Stefan hemen fırladı Üçümüz de arkasından baktık Bacakları inanılmaz derecede inceydi Onu tanımayan biri bacaklarına bakarak onu hastalıklı biri sanırdı Ama Stefan'ın o ince bacakları çok kuvvetliydi Stefan, çevik adımlarla kısa sürede ağaçlar arasında kaybolunca... ...dudaklarımız kilitlendi ve korkulu bir sessizliğe gömüldük. O sessizlikten kaynaklanan yalnızlığı paylaşmak için Margaret'in elinden tuttum. Margaret'in elleri çok sıcaktı. Belki de üşüdüğüm için Margaret'in eli bana sıcak gelmişti. Öteki elimle Anton'un elini tuttum. İkisi de elimi parmaklarıyla okşarken... Hangisinin eli daha büyük diye ölçmeye çalışıyordum. Anton'un eli kocamandı. Elim onun avucunun içinde kaybolmuştu. Birden elimin orada boğulacağını sandım. Elimi hemen çekip kurtarmak istedim. Kaslarımı kasacağım sıra kendi kendime gülümsedim. Hiç el, eli boğar mı diye düşündüm. Ellerim ikisinin avucunda epeyce ısınmıştı. Ama çenem titremeye başlamıştı. Ben titremeyi durdurmaya çalışırken çenem titremek için fırsat kolluyordu. Kardeşlerim benden büyüktüler, güçlüydüler. Onları çok da seviyordum ama çenelerimin birbirine vurduğunu görüp bana acımalarını istemiyordum. Hem Stefan da neredeyse gelirdi. Titrediğimi görürse benimle alay ederdi. Titrediğimi ne kadar saklasam da o anlardı. Çünkü bacakları gibi zekası da ince